Yoksa bu kadar ahlullah geçinen insanlar var. Nerede müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerde kofluk var, boşluk var. Demek ki biz hak ve hakka takameti kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın hali? İç sesimizi duyuramıyoruz. Gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz, çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hirpan olduğumuz için hirpanilik bütünüyle içtimai hayatımıza aksetmektedir. Biz bağışlayın bir yığın lafazandan ibaret, bir yığın diyalogtan ibaret, bir yığın felsefi diyalektik yapan gafillerden ve nadanlardan ibaret. Bir asır çeyrek asırdan bu yana sizi ifa eden aldanmış kimseleriz. Aldattık, hakikat eri olamadık. Bir kurbanla bu millet hallolurdu, yığın yığın kurban verdik Hevesine kurban gidenler, midasına kurban gidenler, bağırsağına kurban gidenler, ikbalına kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar, size nasihat, nasihat edenler, bizim gibi gafillerdi. Size hakikat adına tercüman olamadık. Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır. O havayı essirebilirseniz gelir insanlar. Bırakın yalanı ve kizbi. Bırakın davranışlarınızdaki susun iliyim. Siz davranışlarınızı hakikat kamzedin. Söz söylemeye lüzum yok. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar etrafınızda toplanacaklar. Mus'ab musap dediğim için onu anlatayım. Elli anlattımsa 51. olsun mağdur görün.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 Birdenbire Mus'ab bin Aras'ın vassasıyla Resul Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağımda. Beyninden vurulmuş gibi İbn Arkam'ın evine koştum. Gün o gün ondan sonra da bir daha ayrılmadım. Sessiz samit, faali içinden el pença divan duruyor delikanlı Resul Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan. Bir gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dedi gitti vazife yaptım. Hristiyanlar içinde icra faaliyette bulundum, Kur'an konuştum, Kur'an düşündü, Kur'an'a tercüman oldum, Kur'an koktu, Kur'an aksettim ve hasbiliği içinde yine postuna sarılım, yumuşak döşekleri önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan, Medge-i Kerreme'ye dayanamadı döndüm, Medine'ye hicret fermanı çıkınca bu defa doğruya hicret ettim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 Parmağını kaldırıyor, mus'abı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor. Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyor. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rehavet vardı. Ve şu haline bakın elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emir ver de yapalım. O hep verilen emirler Samit infiali içinde yapmış. Nihayet Uhud Sarpı'na kadar Sarp kayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın, iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dilmesi olacaktım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi hırkasını sırtına taşıdım. Tebarrüken ehlihullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştı. Taktı uçuyor gibiydi. Kanat almış uçuyor gibiydim. Yine sessizdim. Yine Samit'in faali içindeydim. Ancak Resul-ü Ekrem'e kalkıp inen kılıçlar, orada Resul-ü Ekrem'e varılmaz olduğunu Musab'ı görünce anlayıverdiler. verdiler. İbni Kamya e üzerine yürümüştüm. Kılıçlarla onu budarken, Resul-ü Ekrem'i aşmaya doğru geçerken sessiz adam ateş kesilmiştim. Kol böyleci diyordu yine kalkıyordum. Böyle kesiliyordu yine kalkıyordum. Bu kolda düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynuna kılıç darbesi dinince bir bu kaldı diyordum. Ve yere kapanırken de sessiz yine. Yüzünü kuma gömüyordum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyor. Biliyor musunuz? Musaff niçin yüzünü sakladı. Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle? Bilemeyiz ya Resulallah.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 Yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyor. Onda laf ve lafazanlık yok. Onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyor. Mümin onu yapacaktır aziz Müslüman. Mümin onu yapacaktır şerif Müslüman. Lafla değil meselem, davranışlarla iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbeste olmakla. İktiza ettiği yerde hayaiyet ve namus her şeyi orada dökmekle İkbal hırsın biz öylesine kıskıvrak kıvrak sıkıştırmış kim cephe teşkil eden inkarcılık karşısında ilhat karşısında vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlarda dahi bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dil beste yok. Demek ki davranışlarda müslümanlık yok ve beni dilgir ve tedirgin neden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kof yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali sırtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse selam sana yara Resulallah iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler hakikat erleri kalmadı. Silahla iş yapacak lafazan ve gevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yaz yazmaya döken bir kısım gafil ve adamlar var sokaklardan. Bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden, gönülden ve histen mahrum, zavallı kılıflar var, kalıplar var sahnede. İş bitmiş diyeceğim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki, bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanlar ihsan eylesin mütemerrit gönüllerimizi uyarsın, hakikati ona doyursun ve doyursun ve bizi manevi açlıktan khalas eylesin. Aziz Müslüman şunu arz etmek istedim, dil insanı cennete götüren mühim bir vasıtadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıta, bir vesiledir. Dil insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil insan illiğini kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil insan illiğini kemalata çıkarır. Dil Kur'an'a tercüman olursam, dil hakikat adına tercüman olursam o dil insan illiğine çıkarır. Ve dil lafız kullanırsam, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam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 Ben size kefil olurum diyor Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi Sellem. Rabbim sizi ve bizi iki canın derbederliğinden ederliğinden eylesin. Aziz ve şerif eylesin. Ela inna ahsanel kelam ve بلغ en nizam. Kelamullahil Melikil Azizil Allem Kema kâlallahü tebaraka ve teâlâ fi'l kelam. Ve izâ qur'a'l Kur'an fe'stemi'û leh ve ensitû Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillah hamdan kamilen kama amara Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühün nebiyül müteber Hazımen li ve tekrimen li fekamati şani safiyhi Feqale Allahu azza ve cella min qā'ilin muhbiran ve amiran İnne Allaha ve ya ayağın âmanu, çallu onu ve sallimu teslima lêbiik. Allahumma çall'a sîydına Muhammed ve aal sîydına Muhammed. İbrahim ve aal sîydına İbrahim. F'le alamina rabbana. İnna kahmîdum majid. V'barik'a sîydına Muhammed İbrahim ve İbrahim. F'le alamina rabbana varda Allah umanı Sadik abi Bekr, Malfarık, Omar, Öthman, Walin rızı Allah umun, ve anı Sıttat elbak, yet elaşerat elmubşerat, ve anı Sıhabet ve tabiğin elaxyarı, minhu elabrar, Allah, Allahın kulları.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 Aman aman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İna salatatenha an ilfahşai ve akbar. Vallahu yalamu ma